Merhaba, Türkiye'de 2000'li yıllarda kanuni düzenlemenin olmaması nedeniyle GİDO'lar kontrolsüzce ülkeye girmiş, 2010'da yürürlüğe giren Biyogüvenlik Kanunu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın çıkardığı ilgili yönetmeliklerle GİDO'ların ekimi yasaklanırken gıda ve yem amaçlı ithalatı da izne tabi hale getirilmişti. 15 Ağustos geçen çarşamba günü Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu'nun yani TGDF'nin sivil toplum ve kamuoyunun görüşlerini dikkate alarak 29 adet gıda amaçlı GDO için ithalat başvurusunu geri çektiğini duyurmasının ardından bugün de bir güzel haber var, o da Ünak Gıdadan geldi. Bu firmanın da gıda amaçlı 3 adet soya başvurusunu geri çekmesinin ardından GDO'ların doğrudan gıdamıza girme serüveni fiilen son bulmuş oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Greenpeace Akdeniz Tarım Kampanyası sorumlusu Tarık Necat Dinç, Bu başarı, başta GDO'lar konusunda son derece kararlı bir tavır ve hassasiyet gösteren halkın ve bu hassasiyetin oluşmasında 8 yıldır dur durak bilmeden mücadele veren GDO'ya Hayır Platformu'nun, sivil toplum kuruluşlarının bir eseridir. Basın da GDO konusunda sürekli takipçi olarak bugün gelinen noktanın mimarlarından olmuştur. Özellikle son dönemde, başta olduğu yemle beslenmiş hayvan ürünlerinin etiketlenmesi çalışmaları olmak üzere Attığı adımlarla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Mehdi Eker Türkiye'nin GDO rotasından uzaklaşması konusunda kararlı bir tavır sergiledi. Şimdi Türkiye'yi %100 GDO'suz bir ülke yapma yolunda kat edilen mesafeyi bir adım daha ileri götürmek adına top yeniden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda. Bakanlık sofralarımıza GDO bulaşmaması konusunda bugün ortaya çıkan fiili durumu kanun ve yönetmeliklere de yansıtarak GDO'da ya Gidamızdan tamamen yasaklayan yasal düzenlemeler getirmeli. Böylece el birliğiyle Türkiye'yi geydosuz bir ülke yapabiliriz dedi. %100 geydosuz Türkiye umutlarıyla mücadele sivil toplumda devam etmeye e, sürdürecek. Tabii ki aynı zamanda bakanlıktan da bu adımı atması bekleniyor. Bu arada Uşak Eşme yakınlarındaki Kışla Dağ Altın madeninde meydana gelen kazada bir kez daha yörede yaşayan insanların nasıl bir risk içinde. Oldukları ortaya çıktı. Kanadalı Tüprak şirketine ait altın madeni Avrupa'nın en büyük altın madeni olmakla övünürken uyguladığı üretim metodundan kaynaklı taşıdığı riskler de Avrupa'nın en riskli altın madeni haline getiriyor. Sağnak yağış sonrasında madenin yığın liçi yapılan tepelerinde göçmeler yaşanırken üzerinden siyanür sızdırılan yığınlarda geniş yarıklar oluştu. Madenin güvenlik için çekilen tel örgülerini yıkarak tel örgünün dışındaki dereye taşan Ve yanından geçen yolu kapatan göçüğün siyanür bulaşığı taşıyıp taşımadığı yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. Yaşanan olay aynı madende 2006 yılında meydana gelen ve 1500'ün üzerinde kişinin zehirlenmesine neden olan kaza yakıları getirdi. Öte yandan Çevre mühendisleri Odası Ege Bölgesi Şubesi madende inceleme yapmak, su ve toprak örnekleri almak için çalışma başlattı. Uşak Barosu da delil tespit için bir bilirkişi incelemesi istedi. Egeçep'te yaptığı yazılı açıklamada Kışla Dağı'daki bu kazanın altın madenlerinin bulundukları bölgelerde canlı yaşamını nasıl tehdit ettiğini bir kez daha gösterdiğini belirtti. ExxonMobil'in Nijerya tesisleri yakınındaki petrol sızıntısı araştırılıyor. Yerel balıkçılar ülkenin güneydoğusundaki tesisin kıyılarında sızıntı nedeniyle balıkçılığa kapalı olduğunu söyledi. Yetkililer ise bir acil müdahale ekibinin bölgeye sevk edilerek sudaki maddeden örnekler aldığını ve kaynağı belirlemek için çalışmalara başlandığını söyledi. Nijer Deltası'nda her yıl binlerce varil lik sızıntılarıyla ilgili cezalar öne çıkıyor. Şirketler ise sızıntıların çoğunlukla petrol hırsızlarının boru hatlarına zarar vermesinden kaynaklandığı görüşünde. Ağustos ayındaki Birleşmiş Milletler raporu ise özellikle Ogoniland bölgesindeki petrol kirliliğinin kırılgan bir sulak alan dengesi olan bölgeyi harap ettiğini Ve bundan şel başta olmak üzere hükümetin ve çok uluslu petrol şirketlerinin sorumlu olduğunu belirtmesi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Çevrecilerin direnişlerine karşın tüm hızıyla faaliyetlerini sürdüren Çan Termik Santrali'nde son günlerde yaşanan çevre ve insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden gelişmelerle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soru önergesi sunan CHP Çanakkale Milletvekili, Ali Sarıbaş, soru önergesinin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını talep etti. Sarıbaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu soru önergesinde Çan Termik Santrali'nin çevre halka verdiği zararın son dönemde arttığını, vatandaşların bu yöndeki şikayetlerinin dikkate alınıp alınmadığını sordu. TUMOP meslek odalarının Çan Termik Santrali'nde yaptıkları incelemeler sonrasında Kütahya'daki çevre felaketinden daha vahim bir tablonun yaşanmasından Endişe duyulduğunu belirten Sarıbaş, bu gelişmeler karşısında halkı rahatlatacak bir girişim olup olmadığını sorarak, Biga'da kurulması planlanan iki adet termik santral projesinin halkın talepleri doğrultusunda gözden geçirilerek yapımının ise durdurulmasını istedi. Şu anda zaten Türkiye termik santral şantiyesine dönüşmek üzere ve hükümetin bir an önce iklim değişikliğini önlemek üzere üstüne düşeni yapmak için termik santrallerden vazgeçerek tamamen yenilenebilir bir enerji politikası İzlemesi gerekiyor. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.